Kâl Allâhü Teâlâ ﷻ kitâbi el-Azîz, âzîbillâhi min al-shaytanir rażîm, Bismillâhir rahîm, rahîm, kâdî aflaḥan tazekkya, bedekâsün Rabbî fî sallâ. Belte usirûn al-hayât al-dünyâ ve al Bir mübarek günde, seyidur eyam, yani günlerin bir seyidi efelisi olan bir Cuma günü başlayan Ramazan. Yine günlerin efendisi ve seyyidi olan bir cuma günü, bu yıl hitama resil oluyor, hitama erişti. Sonuna geldik. Bu ayrılık, düşüncek olursak, hakikaten çok müminler için ve açık sadıklar için büyük acı. Hatta orucun kıymetini bilenler için onların kalplerini yakıyor bu ayrılık. Ramazanın frakı, ayrılması, onların kalplerini hasret ve fırak ateşiyle yakmakta. Aşıkların da gözyaşını dökmektedir. Anlayan için. Anlamayana bir şey yok. Yarın o bol bol yesin ve yatsın ve oynasın. Yiyenlerle yemeyenlerle müsavi oldular, bir oldular. O uçtanlar rıza ve rıza ve cenneti buldular. Tutmayanlar da Hakk'ın rahmetine kaldı. Allahü Teala tutan müminlere tutmayanları bağışlasın. Amin. Diva edin onların da hidayetine inmesi için. Onlar da ibadet ve taattan kalması için Allah'tan dua ediniz. Allah duaları kabul eder. Hele oruçluğun duasını. resul Ekrem buyuruyor ki, eğer ümmetim diyor, Ramazan'ın ne demek olduğunu bilselerdi, bütün ömürlerinin Ramazan'la geçmesini Allah'tan temenni ederlerdi. Bütün günahlar mavfuk. Yazılmıyor defter hamale. Ve geçmiş günahlarda mavfuk. Affedilmiş, silinmiş defterler tertemiz olur Dualar müsaca Hatta uykun bile, uyusan Ramazan günü, tesbih de uykun. Nefes alıp vermen tesbihdi Cenab-ı Hak. Şimdilik, art. art ve sema da ağlıyor, yalnız aşıklar ağlamıyorlar. Sema ve art ağlıyor, melekler ağlıyorlar Ümmet-i Muhammed'in uğradığı musibede. Geçen sene birçok ahva bir yalanımız vardı, bu Ramazan'a yetişemediler. Gene bu sene belki ömrümüzün son Ramazan'ını geçirmekteyiz. Bir daha sene Ramazan'a ya yetişiriz, ya yetişemeyiz. Hatta yarına çıkmıyor, elimizde senedimiz yok ya. Neyse, böyle Ramazan münase diye böyle ama Anışın tutanlara müjde olsun. Onlar Hakk'ın rızasını kazandılar. Ve yarın sabah Resul-i Ekrem sadiktir. i Sadık'tır. Anılarından doğduğu gibi oldular tertemiz. Artık günaha dönme, isyana dönme. Allah'a karşı isyan etme. İyi bir şey değil, Allah'a isyan etme. Bayram onun için yapıyoruz. Ramazan gittiği bayram yapmıyoruz. Af diye bayram yapıyoruz. Yarın sofrayı ilahiye. Cenab-ı Hak yarın davideci ümmeti Muhammed'i. Gündüzleri emrime intizalen yeni içmeyenler gelin soframda iftar edin bugün diyecek. Cenab-ı Hak yarın. Hakkın sofrasında iftar edeceğiz. Yarın inşallah. Yarından müradın bayram değil mücveret. Mahşer günü de söylüyorum. Arşın altında Resul Ekrem'in sofrasında iftar edeceğiz inşallah. Peygamberle beraber. Efendimizin o güzel mübarek ellerinden İmam Ali'nin güzel o güzel mübarek ellerinden Hazreti Hasan'ın Hüseyin'in mübarek getlerinden al bu herinden içeceğiz. İçirileceğiz. Müjde olsun müminlere. Dünya hayatı seri bir vardır. Dünya altından ahirete gelense teneği tercih et. Çünkü dünya fanidir. altında da olsa elinden çıkacaktır. Ama teneke ebediydi. Estağfurullah. Bir misal söyledim sana anlayabildiğin sayı. Şimdilik yine İmam-ı Hasan'dan. İmam-ı Hasan kim? Cenab-ı Peygamber'in tek sevgili torunu. Cenab-ı Fatma Zehra'nın yavrusu. İmam-ı babaları. Hazreti Muhammed dedeleri. Anneleri Cenab-ı Fatma Zehra. Efendimizin tek sevgili hanıcı i̇mam Hasan diyor ki, babam Hasandan yani babası İmam Ali'den, babam da diyor, dedemden diyor, haber verdi. Dört gece var diyor. Dört gece, bu gecelerde Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağmur gibi müminler üzerine yağar. Hiçbir mümin bundan mahrum olmaz. Meğer ki isyanda ola, hakkı unuta. Hangisi bunlar? Erezeb'in ilk akşamı. Recepay'ın ilk akşamı, bir de ilk cumayesi kandilyener, leyleyle gaiptir, o ayrı. Recep'in ilk akşamı, Şaba'nın 15'i bu akşam bayram gecesi, bir de Osman bayramı gecesi. rahmet ilahi tecelli ediyor. Onun için bu akşam ibadet ve taat sakın ha, kalkıp da bazı hakkın istemediği yollara, yerlere gitmeyiniz. İbadet ve taatınıza bakınız. Sizi hiçbir şey kandırmasın Allah yolundan. Hiçbir şey men etmesin Allah yolunda. Bu yeri fethetme. Yarın sabahleyin de sabahleyin kalk, güzel yıkan, güzel elbiselerini giy. Allah'ın sana verdiği vücuda, Allah'ın sana verdiği vermiş olduğu nimeti giysi, elbiseyi giy. Ve tekbir ederek, apteşli olarak tekbir ederek cami şerite yürü. Tekbir ederek yürüyeceksin. Zamanımızda burada adet olmamıştır, Bağırmak lazımdır. Fakat zamanın burada Türkiye'de adet olmadığı için... Gizli olarak bak, kendini duyacak kadar Allah-u Ekber, allah Ekber, La ilahe illallahü vallahu allah Ekber, allah Ekber diye tekbir ederek camiye gireceksiniz, gireceksiniz. Ve camiden çıktığınız vakitte ayrı yoldan haninize döneceksiniz. Ayrı yoldan dönmeyiniz. Yollarda konuşarak falan gelmiyor öyle, tekbir ederek gidin. Ve camiye çıkarken bir parça tatlı yiyin. Sünnet-i büyük bir şifa vardır bunda. Zaten şeker bayramı demekten kinayi de budur. Peygamber zamanında şeker yoktu, bal vardı. Eğer şeker bayramı diyecek şekerden ötürü olsaydı, bal bayramı, idül asal demek lazım gelirdi, bal bayramı. Şeker bayramı, kamış bayramı, gül bayramı başka milletlerde vardır. Bizde Ramazan bayramı idül fetirdir, yardım bayramıdır. Müminler birbirine yardım edecekler, maddi manevi bu bayramda. Neyse, ondan kinaya, biraz tatlı alacaksın ağzına. Kurban bayramında bir şey yemeyeceksin. Daha kurban etini yiyecek kadar. Kurban etini açacaksın orucunu, bayram diye. Oruç değil de, yani o, o ayı iktidar edeceksin. Bayram günü oruç tutulmaz. Sene de gün vardır, haramdır oruç tutulmaz. Dört gün kurban bayramından, bir gün Ramazan bayramından. Beş gün oruç tutulmaz, haramdır. Sene 365 <gülüyor> gündür, beş günü bayramdır. Dört gün kurban bayramı, bir gün Ramazan bayramı. Anladın mi? Hı. E üç gün, üç gün değildir Ramazan Bayramı. Bir gündür. Fakat bir günde davetler tamam olmadığı için, bir de yağmur yağarsa namaz geriye kaldığı için, üç güne kadar çıkarılmıştır o. Mesela yağmur yağdı. Büyük adet olduğu Eskiden böyle camide, şey hanım kılmazlardı. Matara toplanıyorlar, meydana toplanıyorlar. meydana gir yerlere böyle. Bütün şehir halkı e yağmur yağdı ne olacak? Ertesi güne kılınacak namaz. O güne yağmur yağdı. Üçüncü gün namaz kılınacak onu üç güne çıkarmışlar bir gündür. Bayram günü ben oruçlacağım derse bir adam Ramazan günü oruç yemek niyse bayram günü oruç olur. Günahkar olur yani az olur. Allah. Allah ne emekçi Öyle yapacaksın? Ye ye yeme yeme. Otur otur kalk kalk. Kalkma kalkma. Aklından değil. Aklını Allah ve Muhammed yoluna kurmalacaksın. Biraz tatlı alacaksın. Sonra namazdan sonra dargınlıklar barışılacak. Dargınlıklar gidecek. Büyüklerin eli öpülecek, hatırları sorulacak, onlara ikram edilecek. Hele yani annelerimiz, boğalarımız buradaysa mutlaka ebela onlara, hayatta ise. Yo Yok öldülerse hemen kabirlerine girdik. Makberelerine, ruhları oraya gelecek, sizi bekliyorlar orada ruhları. Alim berzahtan Cenab-ı Hak müsaade eder, onlar kabirlerine gelirler. Ziyaretçileri karşılamaya. Gitmezsen boyunları büyük kalır. Ziyaret bekliyorlar sizden kabirlerin üzerinden yaprakları, otları yolmayınız. Koparmayın. Caiz değildir. Yapraklar, otlar tesbih eder. Allah'a zik ederler. O tesbihat kabirde yatana faydası vardır. Bir miktar oturursun kabrinin başında selam verirsin. Bir oturursun, düşünürsün, hatırlarsın. Kendi öleceğini düşünürsün. Fılanı önüne koyarsın. Bir gün her şey elinden çıkacağını bir bayram günü de böyle girip ziyan edeceklerini düşünürsün o toprağın altında yatacağını. Hatırına getirirsin. Ölümü unutmazsan Allah'ı unutmazsın. Allah'ı unutanla ölümü unutanlar halaka etmişlerdir. Kur'an okursun bir miktar. Göz dökersin. Selam verirsin. Allah'tan rahmet dilersin. Anana baba kimse büyüğün orada. Hak sahibi ona. Sonra oradan kabir içinden çıkersin. Kabire gelirken de kabirleri çiğnemeyiniz. Kabir üzerine basmak hamile kadın karuna basmak gibidir. Tekrar bak ne söylüyorum. Kabirlere basmak hamile kadının karnına basmak gibidir. Çok günahtır. Tabii bizim burada Müslümanların her şeyimizin şeyimiz olduğu için her şeyimiz ama. Kabirler de öyle. Altuz. Şimdi ne yapacağım? Şimdi çaresi ise söyleyeceğim ben. Bunun çaresi vardır. Kabirisine gittiğim vakitte kabirin haricindeyken yani kabirisine girmedim daha evvel, Üç tane ayet Kürsi okursun. Ben bilmiyorum. 11 Kulhüvallahı Ahad Suresi okursun. Bir elham, bir ayet-i Ya Yahut birim ayet-i bilmiyorum. On bir ihlas, bir elham. Eğer ayet-i biliyorsan on bir ihlas. Üç ayet-i bir Fatiha okursun. On salavat-ı şerife, orada yatan, makberde yatan müminlere de üzerlerine basacağın kimselerin ruhlarına bağışlarsın, çıkarsın kabrı Neye benzer bilir misin? Birine bir tokat attın, akıdan beş bin lira verdin, ona benzer yani. Kabrına basacaksın, üzerinden sonra ikram ediyorsun, onun gibi. Unutmayın konuştuklarımı. Ve sizde kalmasın bu. Bildiklerinizi ahbabı ı söyleyiniz, irşad edin onları. Güzelikle söyleyin, acı söylemeyin benim gibi. Ben acı konuşuyorum biraz, sen acı konuşma sakın Akrep yılan gibi olma, sopa kimseyi. Tatlı konuş, veciz konuş, hikmetli konuş. ikna ederek konuş arkadaşını. Hısır akrabanı, hanendeki bulunan ekmek yedirdiklerini, evdeki sultanı. Size bir şey haber vereyim mi? Hadi aklıma girmiş, söyleden geçmeyelim. resul ekran diyor ki, yarın yövme kıyamette iki kişinin hasmıyım diyor yövme kıyamette. İki, iki güruhun hasmıyım. Hasım, düşmanıyım diyor yani. Birisi, bir gayrak karısına eziyet cefa eden erkeğin hasmıyım. Lüzumsuz yere. Çorbayı pişirmedin diye dövemezsin. Vazifesi de çorba pişirmek kadının. Yaparsa sevap alır. Bana su vermiyorsun diye itip üstünemezsin. Verirse sevap alır. Dünyaya çocuk getirir, emzirmez. Emzirirse Allah haç sevabı verir, gaza sevabı verir. Onun için üzerine pek fazla varım. Yalnız şeriata davet et. İhbet, ırız meselesi en mühim. Sana izin sokağa çıkarmaya müsaade etme. İzinden çıksın. Senin haberin olmadan senin malını dağıtmasın. Kesenden para almasın. Bunlar mühim şeyleri. Ondan gayrı öyle. Her şey yok. Yoktan yere kadın dövmek, eziyet etmek, ceba etme, etmek, Vurmak hele yüzüne. Yüz mukaddestir. Yüzde ayaatü beyinat vardır okuyan için. Görene, körene. Hatta müminlerin hala girdiği vakitte günahkar müminler yüzleri, onların yüzleri domuz şekline girmeyecek. Kafirlerin sırası domuz şekline gelecek. Zalimlerini bile müminlerin. Bir adam yüze küfresse yüze ekseri yapıyorlar, dinden dışarı çıkar. Göbekten yukarı küfren adam dinden dışarı çıkar. İslam'dan dışarı. İsmi sinir İslam detaylarında. Mukaddestir göbekten yukarısı. İnsanın her tarafı mukaddestir ya, göbekten yukarısı mühim. Ehemmi mühim. Bali Sultan'a evdeki bulunanlara hürmetkar hürmet olunuz, onların hak ve hukukunu koruyunuz. Allah sizi âli kılsın. İkincisi bir gayri hak, gayri üstünlere eziyet cefa edenlerin. hasmiyim bir peygamber. Bir gayri hak. Adam vergisini veriyor, çalışıyor, çalışkan. Kimseye zarar yok. Kafir diye, Hristiyan diye üzerine bindiriyor onun eziyet cefa. Gözümden gördüm onun için söylüyorum akuma gelişim. Resul Ekrem bunların hasmidir. Efendim kafir, kafirce hakkına eline uzatamazsın. Bak babalarımız riaya demiş. Riayanın manası ne? Hakkına riayet demiş. Bir Müslümanın hakkını gasp etsen ahirette çaresi var onun. Gasp ettiğin için senin kıldığın namaz alırlar, hak sahibine verirler. Tutun ocağı Allah hak sahibi. Yetersi ne ara? Yetmezse hak sahibi günahla sana yüklerler. Fakat kafir senin imanına olacak Bu imanı yok şimdi. Çok müşkil. Aman ha. Efendim bir, bir kürdan. Bir kürdan dahi böyle. Kürdan diş karıştırmak için böyle yapsak Hakkını katil ne ara gelsin. İsa evveler gidiyormuş. Belki işlerin sınıfı var bugün ama son konuşmamız. Ramazan konuşması yani son. Allah buyurdu ki Celle. Ya İsa dua et. Oradaki mektahı dirilteceğim. Konuş ondan ibadet olsun. İnsanlara. hazret İsa dua etti. Kadirşak oldu. Oradan bir zat kalktı. Başından toprakları silkerek Allah İsa Peygamber Resulü dedi ki sor ona ne iş yapar Ne iş yapıyordun dünyada? Yön müncedid, rızkıncedid kazanır bir insandı. Kammallık yapardı. Şimdi nasıl kabirde rahatın, istirahatın? Azaptayım. Kabir azabına bir çağır oldu. Kabirim ateş dolu benim. Niçin? Sebebi ne? Dinle. Üç şeyden kabir azabı zuhur eder. Kulağında kalsın. Söylemedi deme sonra. Yarın gömü kıyamette Allah seni beni karşısına huzuruna alacak. seni beni hızlı unutmadığı gibi seni, seni beni hesabacı seni gelecek. Ne dinleyecek? Tebrik ettiğimi şahit olacak elin ayağı. Ona göre. Allah da şahit olsun. İdrardan kaçınmayan. Pislikten. idrardan çişten yani. Pislikten kaçınmayan. Ana yuvaya ak olan bir cemiyetten bir cemiyete laf taşıyan, iki cemiyeti ayırmak isteyenler azabı kabre giriftar olurlar. Daha başkaları vardır. Ama üç tanesi hadisle saadetleri bu. Şimdi biz öyle söylüyor. Kabir azabındayım. Sebebi, bir gün odun taşıyordum, yemek yemiştim. dişin arasında, kovunda çürük dişi vardı ağzımda. İçeride ekmek kaldı. Odun taşıdığım odundan bir tane kürdan çıkardım. Kürdan yaptım, dişimi karıştırdım. O kürdanı attım yere. Ondan azab ilahiye burada ne oldu? Düşar oldum. Efendim bu nasıl şey? Olur mu? E, Kur'an söylüyor ya. "Fe men miskale zerretin hayran yara ve men yaamel zerretin şerven yara" diyor. Zerre kadar hayır yapan hayrın mükafatını görecek. Zerre kadar şer yapan da belasını bulacak diyor Allah Kur'an'da. Zerre nedir? Güneş bazen vurur yerden zerrat kalkar böyle. Görürsün o incecik kişi o zerre onlar. Şu i̇şte kadar da iman nasıl Kurtulacaksın ahirette. Zerre kadar imanın olsa. Hazreti Muhammed er olacak sana. O kadar iman olunca bulacaksın Şefa atlayacak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. He. Allah da diyor ki benim de hasrım ikidir. Bir tanesi çalıştırır, hakkını vermez diyor. Allah diyor bundan. Miraçta peygamberine. Kullardan benim de hasrım, düşmanım ikidir. Çalıştırır, hakkını vermez. Yahut bir şey yer, bakana tattırmaz. Bunlar benim hasrımdır diyor şuna bak. Kulağında kalsın. Yediğinden tattır. Çalışın adamın daha teri soğmadan hakkını ver. Bazı Müslümanlar var. Bunu söyleyip geçmeyelim olan oldu. Çalıştırıyor o gün vermiyor. Yarın gel diyor. Ertesi kaldı mı adamın yorgunluğu gidiyor. Teli dinleniyor. Ne verse razı olur ertesi o. Unuttu çünkü yükü. Acıyı. O anda alırsa o vakit hakkına razı olmaz. Hakkını arar. Çünkü ter kalmış yorgunluk içerisinde Öyle yapmayın sakın ha. Hatta cebinde paran varken borcam alırsan zalimsin resul öyle söylüyor. Parası var cebinde borcu alıyor malı. Zalimsin. Vereceğim parayı alacak malı? Hatta esnafa bütün para vermeyeceğim. Bozuk para vereceksin. Azab-ı İslamiye bunlar. Sorarsın gönülü zahası varsa bozuk paran var mı? Bin lira verirsek, beş bin lira bozar mısın? Bine sorarsın. Yok derse bozuk para vereceksin. Biraz olmaz iş Geçiyoruz. Şimdi sabahleyin Sabah namazına gireceğiz. Varan namazına. Ve yarın kesen ağzını açacağız. Ve düşüneceğiz. Bundan 10 sene, 15 sene evvel, 5 sene, 6 ay evvel, 3 ay evvel. Ben yani düşün. Kimler vardı bayram sabahı, kimlerin elini öpüyorduk? Kimlerle beraber sofraya oturuyorduk? Düşün bakalım. Hep gitmişler baştan aşağı. Ellerini, ayaklarını çekmişler memleketi fariden. Varmışlar âlim ve bakide karar eylemişler. Onu düşüneceksin. Sonra kefenin ağzını açacaksın. Ebediye olmak istiyorsan cebindeki para, ebediyen senin olmasını istiyorsan... Allah yoluna sarf edeceksin. Hepsini değil. Allah'ın taksimatı vardır. İmam-ı Ali'ye sormuşlar. Zekat kaçta kaç ya imam demişler. Size demiş kırkta birini vermek, bize hepsini vermek. Üstte kelleyi vermek demiş Hazret. Ve Sözünde durulmaz. Yetimleri, yoksulları sevindireceksin. Dulları, kimsesizleri. Arkadaşın vardı öldü, çocukları yetim. Kapısını gidip çalacaksın. Ey baba dostlar nasılsınız bakalım? İsteğiniz var mı? Bir arzunuz var mı? Memlekete mektup yazacaksınız. Oradaki bulunan hesap akravan var. Köyleri kapısını çektiniz geldik buraya. İhtiyarlar var orada. Hamilelerimiz, teyzelerimiz halalarımız. He? Komşularımız. Onlara mektup yazacaksınız. Hak bunlar. İslam bunları ne diyor Allahü Teala Hazretleri. Yetimi giydir. Giydirmezsen bakarsın bir daha çeneye senin çocuğun yetim olur sonra. E o gelici bir geldi mi? Servi boyları hüküm eyler Kemal, hak ile vermez zaman. Bir de bakıyorsun, televizyon yetim olur sonra. Senin ayrım doğulur sonra. E param vardı benim hiç, faydası olmaz. Bütün cihan senin huzur gamın gitmez nedendir bu? Biliyorsun doğru doğru yürüyorlar. Akın akın. Bakraşıyor nekrem sana. En en güzel önderin senin. Bak ne yapmış bir bayram sabahı. Malik Hazretleri diyor ki, servetin geçmeyelim. Mübarek gündür. Bir bayram sabahıydı, biz musalladan çıktık, yani, can, yani namazdan çıktık. Cenab-ı Peygamber'le beraber, Efendimiz'le beraber. Enes kim biliyor musun? resul Ekrem-i tarafından hediyeli bir çocuk. Efendimiz Medine'ye vardığı vakitte herkes Peygamber'e hediyeler götürdüler. Peygamber ve seyitler ve Şerifler sadaka alamaz, zekat alamazlar. Haramdır onlara, Ali Muhammed'e. Ama hediye alırlar. Cenab-ı Peygamber'e hediye götürüyorlar Ehli Medine Ensar... Kadın çocuğunu götürdü. Dedi ya Resulallah zenginler size ikram ediyorlar, veriyorlar falan. Vallahi bende bir şey yok hiç. ama ben sana en kıymetli şeyimi hediye edeceğim. Ciğerimin parçası Enes'i vereceğim ya Resulallah sana. Sana hizmet etsin dedi. İşte Enes'i Gümalik Hazretleri. Onu verdi. Gidiyorduk. Baktı çocuklar diyor giyinmişler, oynuyorlar diyor. Çünkü bayram günü, malum insanınız bayram günü zenginler için bayramdır. Çocuklar için bayramdır ama bazı çocuklar için azap günüdür. Matem günüdür bazı aileler için. İyi dinle, haklı bana. Şükrü oynuyorlar. bir çocuk kenara oturulmuş, boynu büyük, öyle bakıp ağlıyor. Efendimiz onu görünce, Resul-i Ekrem, Rahmetelil Alemi, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecelliyatı Cenab-ı Peygamber'dedir. Ondan zahir olmuş. Görünce ona Efendimiz oraya vardı. Esselamu Aleykia veledi dedi. Efendimiz, çocuklara selam verirdi. Ve aleyküm selam. Niye alıyorsun? evladım? Bugün bayram dedi. Oynasın arkadaşlardan beraber. Ha ah, efendim dedi. Bayram zengin çocukların dedi. Bizim için bayram yok. Bizim için matem var bugün dedi. Neden? Benim kimsem benim garibim ben dedi. Babam gazada şehit oldu. Annem başka bir erkeğe vardı. Beni bakmıyorlar. Beni de Ben şimdi burada söylüyorum. Bayram yapayım bugün. Karnım aç. Sırtın çırtla. Onların sırtlarına giymiş elbiseleri. Sen yetin mü babalı babala büyüdün, soruyorum sana. Sen bu, benim bu sözümün tesirini anlayamazsın yetim büyümediyse eğer. Aç ve açık büyümediysen, karnın aç olarak büyümediğini bilmezsen bu sözümün tesiri olmaz sana. Allah niye orucu farz etti bilir misin? Bir da budur. Açların haline vakıf olalım diye. Padişahın karnı tok. Halkın açlığından bir haber olmaz onun. Ama oruçlarsa açın ne olduğunu bilir o vakit. Ona açlığı tattırıyor Allah padişaha ki milletinin halini bilsin diye. Dedi. Onlara bayıran bizim için matem gördü efendim. Nasıl oynayayım benim oyuncak yemeyen, oynamak güle değil bizim şimdi. Dedi. Efendim sal olsa bu balık gözlerinden inci taneleri gibi yaş döktü. Elden tuttu, okşadı. Gel bakayım senin baban Muhammed, annen Ayşe, ablan Fatime, kardeşlerin Hasan, Hüseyin. amin Ali olsun mu? He, He yavru. Sen Resulullah mısın dedi. <gülüyor> Cenab-ı Peygamber onu okşayarak aldı ve omuzuna bindirdi. Ve buyurdular ki: "Kefil yetimi evli gayrihi. Yetime, kendi yetimine ve gayrin yetimine tekefür eden kimse, kehati nifil cenneti, cennet-i benimle beraberdir." Şu iki parmağını buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Aldı Haris'e götürdü. Çocuğu büyüdü daha şeye kadar. Efendimiz Âlimü'l cemali gücünce kadar o yavru efendimizin elinde kaldı. Sonra Cenab-ı Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebabi gibi onu tekefül etti. Aldı o yavruyu. Ha şimdi senin önderin, rahmetelil alemin, o güzel Muhammed. sallallahu Allah'ın Habibi sana bunları göstermiş. Ben sana gayet de basit olarak bunları anlattım. Böyle deryadan bir katre, şemsten bir hüzme. Bir cüz olarak anlattım bunları. Elini vicdanına koy, cüzdanına değil. Banka defterlerin burada kalacak. Pala da bankada kalacak. Sonra varışta tarafından taksim olacak ama sevmediklerine kalacak. Muhakkak bu böyle. Böyle mutlaka. Makamın sevmediğine kalır. Dükkanın sevmediği tarafından satın alınır. Evin öyle. Düşman olan komşun evini senin. Adetullah böyledir. İstiyorsan eğer o kazandığın mal senin ebediyen senin olsun. Allah yoluna sarf öyle ki Allah bire 10 Ramazan evel veriyordu. Bire 70, bire 700 veriyor. Bak, fitresi veren oruçlar sema ile ar arasında muhayyerdir. Muallaktadır yani. Allah'a arz olunmaz. Hemen fitre ver. Ve bayram namazı kılmadan evvel fitre ne ver. Bak Ramazan'ın faziletini bir tane şundan bir bukayese eyleyelim. Sözcükle nihayet verdim inşallah. Evet. Hazreti Osman demiş ki Peygamber, e, Ya Resulallah ben unuttum demiş fitreyi vermeyi. Bayram namazından sonra verdim fukaraya demiş. Oldu mu acaba demiş. Oldu mu ya Osman demiş. Bayramdan evvel verdiğin fitre, fitrenin sevabına ermek için bayramdan sonra verdiğin fitrenin yanına bir de köle azadesiydin. Ancak o sevaba ilerledim demiş. Fitrelerinizi veriniz. Hemen isim akrabalarınıza yakınlarınıza fakir bana zengin değil. Zekatlarınızı hesap ediniz. Akralarınıza ve atizel kurba ve mesakili ve missevil Allah Kur'an'da tayin etmiş bunları Efendime söyleyeyim. Akrabalarınızı yetimler, yoksullara bunları sevindiriniz. Yetimler sevindiği vakit de resul Ekrem sevinir. Çünkü resul Ekrem Ebu Talib'in yetimidir sallallahu aleyhi Yetimi okşadın mı resul Ekrem'i okşamış gibisin. Yetim büyüdü o da. Ama Ebu Talib Hazretleri e, Radiyallahu anh ona hiçbir zahmet vermedi hayatında. Onu çok sevdi. Onu evlatlardan hiç ayırmadı. Onu çok iyi baktı Cenab-ı e. Hatta Ebu Talip öldüğü vakitte o seneye hüzüncene isim koydu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neyse, yetim olarak büyüdüğü için gene anne anne baba şefkati ayrı. Ana, ana şefkatı olmuyor. Ne kadar sevgilisi çocuk. Anada bir koku var, o kokuyu duyması lazım. Babada bir koku var, o, koku, o kokuyu duyması lazım. Evladın akşamları al bağrına bas. Onların saçlarını okşa. Kokla onları. Bağrına bas evlatlarını. Aileni öyle. Anneni öyle ellerinden öp. Her akşam gittiğim vakta. Yola çıkarken de öyle. Sabahleyin çıkarken. Git elini öp. Anneciğim bir emrin var mı? İsteğin var mı? Göğünün bir şey istiyor mu da? İnsanlık bunlar. Annem benim kafir efendi. Annem benim kafir. Gayrimüslim. Elini öpeceksin gene. Kiliseyi götürmeyeceksin. Kilisinden itireceksin evine. Annesi fahişeymiş. Annesi fahişeymiş. Kerhaneye götürmez. Kerhaneden sırtına evine getirir. Ne kadar kızmışın annene böyle. Ne olmuş? Bak ne diyorum. Hayca annesi adamın. Kerana'ya götürmez. Kerhaneden sırtına yükler, annesini evine getirir. Çocuklarını bağrına bas. Onlara şefkat ve merhameti öğret. Öpersen onları şefkat öpecekler. Onları bağrına basarsan şefkat gösterirsen onlar da evlatlarına şefkat göstereceklerdir. Hıyar gibi büyütme. Kazık gibi. Terebi-i Ona Muhammed kokusunu koklat. Kur'an şifasındandır. Ya Rabbi, şu mübarek günde ve şu mübarek saatte şu kubbe altında toplandık. Hepsinin rızanı beklemekteyiz. bir senden razıyız Ya Rabbi. Bizi bir katına sudan, bir katına meniden bizi insan yaptın. Nasıl razı olmayız Ya Rabbi? Göz verdin, gösterdin. Kulak verdin, duyurdun. Dil verdin, söylettin. Ayak verdin, yürüttün. El verdim tutturdun. Akıl verdim düşündürdün. Kalp verdim şefkat edin, rahmet verdin. Senden nasıl razı olmayız? Hangi birin hakkını ödeyebiliriz ya Rabbi? Bin sene acaba sana ibadet etsek, bin sene oruç çutsak, bin sene namaz kılsak, alnımız taşta çürüze ya Rabbi. Bir kere baktığımı yok semayı görüyoruz. Güneşi gözümüz alıyor. Gece, ayı ve yıldızları alıyor. Şunun hakkını sana ödeyemeyiz ya Rabbi. Şu görüşün hakkını. Bin sene, on bin sene. Bu hakkı ödeyemesin Allah'a. Bir bak işte bakışta bakıyorsun semaya, güneşi gözün içine alıyorsun, görüyorsun. On bin sene namaz kılsan, on bin sene oruç tutsan, bu hakkı Allah'a karşı ödeyemesin. Razıyız ya Rabbi, sen de bizden razı ol. Elveda el-Firak diyen Ramazan-ı Manfredin Şah'ın cümlemiz hakkında müteyemmenin mübarek eyleyip, şefaatine bizleri nail eyle, şikayetinden emin eyle. Ramazan-ı Şerif'in ne olduğunu bilmeyenlerin kalplerine muhabbet Ramazan'ı ver. Oruçtan müminlere, oruç tutmayan müminleri bağışla. Namaz kılan müminlere namaz kılmayan müminleri bağışla. Onları da dini İslam'a sabit kademeliği, gönüllerinin nur Kur'an, nur tevhidii, subhanile ve muhabbeti Muhammediye, mübetted-i Ahmediye, muhabbeti Ehlibeyt-i Resulullah'e ehl ve tenvir eyle. Amin. Ahir kelamımızı Kur'an-ı Mecid kelimesi tevhid eyle. Yarın hul hulule-i bulacağımız olacağımız İdrisailcimizin hakkında müteyyem mübarek eyle. Birisenler bizi Ramazan'a yetiştir. Senin rızayı şerifini icra eden amelleri işlet. Rızayı şerifine muvafık amellerle bizleri tezineyle eyle ya Rabbi. Sırat-ı sabit kademe ile bizi imandan sonra küfre, hidayetten sonra dâvâya gelenlerden eyleme. Namaz kıldıktan sonra namaz hareketlerinden etmeye eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul et. Bizi buradan mahrum gönderme. Vallahi veliül azizü selam ve ihtimam inşa illâsı sırat-ı